Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerine hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün Barışcan Ersöz konuğum ve genel olarak genetik üzerine yapılan çalışmaların Türkiye'deki Değişik boyutları üzerinden bir bilim tarihi konuşması yapacağız Barış Can'la. Önce kendisini tanıtmak istiyorum. Barış Can söz 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler, Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olmuştur. Sonra İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2014 yılında Üniversite reformunun ardından Türkiye'de genetiğin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve yapılan ilk çalışmaları mercek altına aldığı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Kimle çalıştın Barışcan bu tezde? Ee, Profesör Doktor Sev Tapkadıoğlu bilim tarihi bölümünden yine. Tamam, tamam. Aynı yıl yine İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünden başladığı doktora öğrenimi boyunca Genetiğin tarım alanındaki uygulamalarından biri olan tohum ıslahının Türkiye'deki tarihi üzerine yoğunlaştı. Ve 2021 yılında, şimdi tezinin başlığını okumak istiyorum Barışcan'ın, Cumhuriyet'in ilk 40 yılında Türkiye'de toplum tohum ıslah pardon, bu... E, Freudian bir şey oldu. Galiba. <gülüyor> Baştan alıyorum. Cumhuriyetin ilk 40 yılında Türkiye'de tohum ıslah araştırmaları. Eskişehir Sazova tohum Islah istasyonu örneği başladı. Doktora tez çalışmasını tamamladı. E, tahmin ediyorum bitti. Öyle mi Barışcan? Bitti. Bu Ocak ayında bitirdik tezimizi. Ve savunduk. Çok tebrik ediyoruz seni o tebrik zaman. Ederim. Taze doktoralı olarak. Şu anda hala Halen Bilim Tarihi Bölümünde İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Hoş geldin Barış Can. Hoş bulduk. Teşekkür ederim tekrar. Ee, şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Biraz böyle sanki e, sorularım sana e, test savunması soruları gibi gelebilir ama arada yumuşatmaya çalışacağım. E, Dolayısıyla hani ilk sorum öyle gelebilir kulak. Evet. sıra bakma o yüzden. E, test konunda nasıl karar verdin ve ne gibi bir eksiklik vardı senin gözünde literatürde evet. e, doldurmayı amaçladığın? E, sizin de belirttiğiniz gibi e, aslında e, genetik alanından e, bilim tarihine yönelmemin bir sonucu oldu diyebilirim. E, bilim tarihi bölümünde e, genel olarak e, üzerine çalıştığım alan e, genetik tarihi oldu yüksek lisanstan itibaren. Doktora dönemi boyunca da aslında genetiğin biraz daha uygulama alanı içerisinde yani pratik içerisinde nasıl bir yere sahip olduğunu biraz uygulamalı bilimler alanı üzerinden giderek incelemeye incelemeyi hedefledik diyebilirim. Bu anlamda da aslında biraz da hani Cumhuriyet tarihinin Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin bir e, cilvesi diyelim e, odaklanabileceğimiz alanlardan bir tanesi tarımsal araştırmalardı. E, ve bunun içerisinde de e, yine genetiği biraz daha yakından e, ilgilendiren bir alan olarak tohum ıslahçılığını inceleme yönünde bir karar aldık. E, bunun e, somut bir uygulama alanı haline geldiği e, kurumlar olarak da aslında 1920'lerden itibaren e, tohum ıslah istasyonları oldukça göze çarpıyordu diyebilirim. E, biz de yapacağımız çalışmaları genel olarak bu istasyonların e, faaliyetleri üzerinden ele almaya ve e, bunların e, Türkiye'de tarımın koşulları e, çerçevesinde nereye oturdukları üzerine e, yapmaya karar verdik aslında bakarsanız. Ben bu çalışmaya başladığım sırada tohum ıslahçılığının bir araştırma olarak, alanı olarak incelendiği tarih çalışmaları aslında Türkiye'de oldukça sınırlıydı. Aslında bu alan ve hani biraz da tarımsal üretim alanıyla bir arada değerlendirildiği için genel olarak iktisat tarihi çalışan isimlerin yoğunlukla ele aldığı bir konuydu diyebilirim. Ee, elbette bir de tabii bunu e, cumhuriyetle cumhuriyet tarihiyle birleştirirsek e, devletçilik mevhumunun özellikle ön plana çıktığı e, bir dönemde devletçilikle tarımsal üretim arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarda e, yoğunlukla işleniyordu. Örneğin işte e, Selim İlkin gibi ya da İhan Tekeli gibi isimlerin e, yaptıkları ve devletçilik e, ve ekonomik kalkınma, iktisadi kalkınma konusunu bir arada ele alan çalışmalarda, tohum ıslah araştırmalarından ya da tohum ıslah istasyonları gibi kimi kurumların nasıl kurulduğu ve geliştiğinden bahsedildiğini görmek mümkündü. Bunun yanında bir de bu alanın içinden gelen, malum genel olarak bu alanların içinden gelen isimler kendi alanlarının tarihini yazmaya da meraklı oluyorlar. Ee, biraz bu odanın içinden gelen isimlerin yazmış oldukları e, çeşitli makaleler, yapmış oldukları çalışmalar vardı. E, bunlardan yararlanma yoluna gittik. Tabii bunlar daha münferit çalışmalardı. Örneğin e, kısa kurum tarihleri ya da bu kurumlarda çalışmış önce isimlerin e, biyografileri yaptıkları çalışmalar genelde e, daha ön plandaydı diyebilirim. Bizim yapmaya odaklandığımız şey ise hem bu çalışmalardan hem de arşivlerde bulabileceğimiz diğer verilerden faydalanarak aslında tohum ıslahçılığına biraz daha bilim tarihsel bir açıdan yaklaşmak oldu. Yani bundan kastım aslında bu kurumlardaki araştırma sürecini, bu araştırmayı etkileyen faktörleri ya da araştırmaların doğrudan etkilediği kimi durumların neler olduğunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemekte diyebilirim. Araştırmamızı derinleştirdikçe de aslında bu istasyonların yalnızca genetik alanını temel alan çalışmalara da odaklanmadıklarını biraz daha yani bundan aslında çok daha fazlasını içeren farklı çalışma alanlarını kendi içinde bir araya getiren, harmanlayan ve çevrelerindeki farklı aktörlerle ilişki içerisinde olan bazı kurumlar olduklarını gördük. Örneğin kim bu aktörler? İşte kırsaldaki çiftçiler, yine politikacılar ya da bürokrasi ya da üniversite ve diğer araştırma kurumları elbette bu aktörler arasında sayılabilir. Ee, tabii bu araştırmayı e, genetik tarihi gibi dar bir alandan çıkartarak aslında e, tohum ıslak istasyonlarını çok farklı yönlerden inceleyen e, genel bir gelişim tarihi haline büründürdü diyebilirim. Şimdi e, sorularımın yerlerini değiştireceğim. Çünkü sen biraz bahsettin bundan zaten. Bu e, bu tohum ıslaklığı meselesinin Bilim tarihsel bir metodolojiyle incelenmesi nasıl bir farklılık yaratıyor daha önceki çalışmalarla karşılaştırdığımızda? Evet. Bu bizi çok ilgilendirecek bir cevap olacak. Evet aslında bakarsanız bu demin de söylediğim gibi doğrudan doğruya araştırmanın kendisiyle alakalı. Bir durum yani bilim tarihsel açıdan bir incelemeye gittiğimiz zaman ortaya bir de tabii ki bu burada yapılan araştırmaların burada ortaya çıkan araştırma kültürünün nasıl bir yere oturduğu ya da nasıl geliştiğini biraz daha ön plana almak gerekli hale geliyor. Burada tabii farklı yöntemlerden yararlanmak gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Biraz daha farklı bakış açıları yani normal belki tarihsel metodolojiye eklenebilecek bazı farklı bakış açıları ortaya çıkıyor. Biz hani bilim tarihçileri olarak bilim tarihi üzerine çalışanlar olarak biraz daha ee, belki hani bu iki kültür mevhumu'nun yani bilim ve sosyal bilim arasındaki bir çizginin üzerinde durduğumuz için e, belki hani her ne kadar sosyal bilimlerin ve tarih yazımının yöntemlerini kullansak da e, biraz daha sanıyorum bu alanların yani benim örneğimde tohum ıslığı'nın e, tohum ıslığı için hala geçerli olan bilgi edinme süreçlerinin püf noktalarına dair de. ...bir fikir sahibi olmak şart hale geliyor diyebilirim. Sanıyorum bu noktada e, bu her iki kültürü harmanlayacak... ...bir araya getirebilecek bir bağlantı noktası halinde hareket etmek... E, ...daha doğru e, ya da yararlı oluyor diyebilirim. E, tabii burada e, biraz e, 20. yüzyıl tarihi üzerine çalışmanın da... ...verdiği bir e, avantajla aslında... Tarih yazımının bu genel metodolojisinden çıkarak biraz daha bugün işte STS olarak adlandırdığımız işte bilim ve teknoloji çalışmalarının farklı kesimlerinden faydalanmak, bunun getirdiği bakış açılarından faydalanmak da mümkün hale geliyor. Örneğin bilim sosyolojisi gibi alanlardan faydalanmak belki burada ön plana çıkabilir. Zira mesela benim yine tohum ıslahı örneğinden gidecek olursam tohum ıslahçısı dediğimiz kişiyle Onların araştırma sonuçlarının doğrudan alıcısı olarak görebileceğimiz kırsal kesimdeki çiftçi arasında nasıl bir ilişki olduğuna dair incelemeler. Biraz da belki bu bakış açısıyla aslında ele alınabilir. Hatta bu noktada mesela... Ee, yine benimki gibi yani tek bir yerele e odaklanarak benim örneğimde eski şiire e odaklanarak gidiyorsanız mesela bu yerellikteki kimi etnografik faktörleri de göz önünde bulundurmak kaçınılmaz hale geliyor zira e özellikle mesela istasyonun arşiv belgelerinden tespit edebildiğim kadarıyla e ıslahçıların kırsal kesimli olan ilişkilerinde bu etnografik öğelerin ya da yerel kültürü algılama şekillerinin yaptıkları çalışmaları yönlendirici etkileri olduğunu görmek oldukça ilginçti aslında benim için. Bunun yanında yine bu araştırmacıların tabii kendi aralarında oluşturdukları araştırma kültürleri, işte mesleklerine bakış açıları, ideolojik perspektifleri, belki bugün de süre giden kimi eğilimlerin aslında bir parçası olabiliyor. Dolayısıyla günceli ele alan bilim ve teknoloji çalışmalarından faydalanmak aslında bu tip durumlarda da oldukça faydalı oluyor diyebilirim. Kesinlikle evet. Dolayısıyla aslında e, Barışcan sen e, pardon İngilizce söyleyecektim e, çok dar anlamda bir bilim tarihi çalışmasından çok çok geniş anlamda işin kültürel, sosyolojik, ekonomik, e, düşünsel evet. e, yönlerini de kapsayan bir çalışma yapmış e, görünüyorsun. Evet e, evet. Tarihsel metodolojiyle bunu yapıyorsun yani açık bir şekilde. Tam da o zaman şu soruyu sormak istiyorum. Arşiv çalışması nasıl yapılır tohum çalışmaları, tohum ıslahı konusundaki bir tezde? Ne gibi kolaylıklar ve zorluklar var bu meselede? E, aslında bunun e, biraz daha belki çalıştığım zaman dilimini göz önünde bulundurarak e, oldukça kolay olmasını e, beklerdim. Yani benim en azından en baştaki beklentim bu yöndeydi. Ee, ancak e, tezin omurgasını oluşturacak verileri toplama işine giriştiğimizde ki bunları genel olarak e, Tarım Bakanlığı'nın ya da işte e, bu istasyonlar da bu arada Tarım Bakanlığı'na bağlı e, ona bağlı olarak çalışan ve şu anda hali hazırda da çalışmaya devam eden araştırma istasyonlarının e, arşivlerinden faydalanarak oluşturmak gibi bir hedefimiz vardı. Ee, bu anlamda işte hem araştırma e, sürecine yönelik işte belgeleri, aynı zamanda bu e, kurumların e, bürokratik anlamdaki gelişimlerine yönelik belgeleri e, kolayca bulabileceğimizi e, düşünüyorduk yakın tarih olması sebebiyle. E, bu yönde yap yaptığımız çalışmalarda da aslında bu tohum ıslah istasyonlarının genelini e, inceleyebileceğimiz bir çalışma ortaya koymaktı. Ee, ancak e, işin içine girdiğimizde yani bu hedefimizi pratiğe dökmeye başladığımızda karşılaştığımız ilk sorun e, bu araştırma merkezlerine ait e, tarihsel analiz yapabileceğimiz bir arşiv e, bulmanın zorluğu oldu. Yani her ne kadar e, oldukça yakın dönemden bahsedsek de belki Türkiye'nin de bir kronik sorunu olabilir elbette bu. Ee, ne yazık ki bu araştırma arşivleri yani kurum arşivleri diyeyim daha genel olarak hatta e, ortada yoktular. Keza aynı durum Tarım Bakanlığı için de geçerliydi. Onların da yine araştırmaya yönelik e, herhangi bir arşivi ya da araştırma süreçlerinin nasıl ilerlediğini yönelik herhangi bir arşivi bulunmuyordu. E, bu noktada tabii aslında hem biraz hayal kırıklığı yaşadım hem de e, tabii insan e, biraz ee, öfke de duymuyor değil böyle durumlarda. Ee, zira bu araştırmalar aslında halen yapılan araştırmanın özellikle tohum ıslahçılığından bahsediyorsak e, bir parçası olan ve onların gelişimini hızlandıracak, onları daha ileriye götürecek araştırmalar olarak da görülebilir. Sadece tarihsel malzeme olarak değil. Bu yüzden hani bunların bulunmaması ya da elde tutulmamış olması aslında e, aynı zamanda bana kalırsa oldukça büyük bir e, problem de yaratıyor araştırmanın şimdiki durumu için. E, neyse bu tabii ki hayal kırıklığımız e, belli bir noktaya kadar sürdü. E, çünkü bu durumun bir istisnası olan e, bir kurumla karşılaştık. Bu kurumda işte çalıştığım e, Eskişehir e, Sazova Tohum Isla İstasyonu'nun ...devamı olan ve bugün de hala çalışmaya devam eden Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün arşiviydi. Onlar yani bu kurum 1925 yılında kurulmuş bir kurum ve kurulduğu dönemden bugüne kadar yaptıkları bütün çalışmaları... ...bütün yazışmaları halen çok iyi bir şekilde biraz da da olsa çok iyi bir şekilde saklamış, korumuş olan bir kurumdu... Ee, gerçekten bir hazineydi diyebilirim aslına bakarsanız. Ee, ben buradaki arşivde ilk kez 2017 yılında çalışmaya başladım. Ve e, buradaki malzemenin hacmini gördükten sonra aslına bakarsanız... hani ...bütün tohum ıslah istasyonlarını ele alan bir çalışma yapmaktansa... ...daha yerele inen e, tek bir istasyon üzerinden e, tüme varımsal bir e, çalışma da ...mümkün olabileceğini e, fikrine ulaş, ulaştım diyebilirim. E, zira bu istasyon da aslında en önde gelenlerden ve ilk kurulanlardan biri olması hasebiyle... ...iyi bir örneklem olacak gibi görünüyordu. Sonuç olarak da e, bu örnek üzerinde e, tezde de tezin başlığında da belirttiği gibi... ...Cumhuriyet'in ilk 40 yılını konu alan e, bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Ee, elbette konuyu biraz daha hani, geniş bir zamanda, e, pardon geniş bir zemin içerisinde e, diğer aktörlerle de ilişkiler içerisinde inceleme hedefimiz olduğu için e, hani tohum ıslağı e, çalışmalarının ya da tohum ıslahının e, ısla istasyonlarının kendi faaliyetlerini kayda geçiren bir çalışmadan fazlasına e, odaklanmak gerekiyordu. E, dolayısıyla işte bu politikaları e, tarım alanını dönüştüren diğer kurumları ya da dönemin tarımsal kalkınmayla ilgili söylemlerini de ele almak zorunlu hale geliyordu. Bu da bizi e, kurumun arşivinin yanında işte devlet arşivlerinden ya da TBMM tutanakları gibi başka e, belgelerden yararlanma yoluna da itti. E, bunun yanında yine aynı konularla ilgili tarım uzmanlarının e, ya da tarımla ilgili diğer kesimlerin zihniyet yapılarını öğrenmek üzere süreli yayınlardan özellikle gazete ve dergilerden ve özellikle mesleki dergilerden sıkça yararlandık. Bunlar da yine özellikle ziraat alanını ele alırsak çok büyük bir hazine diyebilirim. Çünkü burada bu uzmanların yaptıkları tartışmaları ya da bu dönemlerle alakalı fikirlerini görmek oldukça mümkündü. Çok heyecanlı ve hoş geliyor gerçekten. Bir macera olmuş senin için evet, gerçekten evet. arşiv evet. meselesi. E, kiminle çalıştığını da söyler misin bu tez e, aşamasında? Yine yüksek lisansta olduğu gibi doktorada da, da profesör doktor Sevtap Kadıoğlu ile beraber çalıştık. E, şimdi e, aslında Sevtap Hoca'yı da ikna eder misin benim için? <gülüyor> Açık <gülüyor> radyoya gelsin konuşmak isterim kendisiyle. Evet, mutlaka e, <gülüyor> Tamam. Ee, şimdi şu andaki planların daha doğrusu yani önümüzdeki zamanlardaki planların üzerinden biraz konuşalım. Nedir araştırma planları? E, aslında e, tabii çalışmanın bitmiş olması yapılacak her şeyin bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. E, ne yazık ki hala aslında bu yöndeki araştırmalarım e, biraz daha belki hani tohum çıkarak biraz daha Türkiye'de tarımsal araştırmanın bütününe doğru e, genelleşerek e, devam edecek gibi yani en azından şimdiki planlamalarımız biraz daha bu yönde. E, test çalışması sırasında çok derinlemesine inceleme fırsatı bulamadığımız kimi noktalar vardı. E, belki yeni çalışmalarda biraz daha e, bunları gerçekleştirmek e, üzerine e, odaklanabiliriz. E, örneğin tarımsal araştırma kurumlarının organizasyonu, başka kurumlarla olan ilişkileri, özellikle de Türkiye'nin örneğin 1940'ların sonunda FAO'ya yani Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'ne üye olmasıyla başlayan bir uluslararasılaşma süreci bulunuyor aslında tarımsal araştırma içerisinde. Ve bu daha önceki dönemden oldukça farklı bir ortam yaratıyor diyebiliriz araştırma süreci için. Örneğin istasyonların araştırma sürecini ve ...araştırmalarının kapsamını aslında çok büyük ölçüde belki nitel sayılabilecek bir ölçüde değiştirdiğini söyleyebiliriz. Buna odaklanmak güzel olabilir benim açımdan. Ya da örneğin biraz önce de değindiğim gibi aslında benim oldukça ilginç bulduğum... ...tohum ıslahçılarının bir uzmanlık grubu olarak kendilerini nasıl var ettikleri... ...nasıl bir meslek grubu haline geldikleri soruları ayrıntılı incelemeyi bekleyen sorulardan... Zira istasyonların gelişimiyle paralel bir şekilde bu meslek bilincinin de zaman içinde kendini var etmeye ve kendine sınırlar çizmeye başladığını, en azından bu yönde tartışmaların başladığını görüyoruz. Bu konuyu daha derinlemesine incelemek bence hem 20. yüzyılda Türkiye'deki uzmanlık kültürünün aslında nasıl geliştiğini anlamak açısından da ilginç sonuçlara gebe olabilecek bir alan gibi görünüyor. Belki son olarak şunu da söyleyebilirim. Elbette benim çalışmamın işte söylediğim gibi 1923 63 yılları arasını temel alan bir kapsamı vardı. Bu yılları biz kendimize sınır olarak belirlemiştik. Burada da Cumhuriyet'in kuruluşu ile başlayan ve tek parti dönemini ele alan ve daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan aslında 1960'lı yıllara kadar yani planlı ekonomi modeline ee, geçtiği döneme kadar e, Türkiye'nin yaşadığı o dönüşümü e, ele alan ve biraz bu iki dönemi birbiriyle karşılaştıran bir çalışma yoluna gitmiştik. Belki e, önümüzdeki e, süreçte e, hani biraz daha 20. yüzyılın geri kalanında, e, geri kalan döneminde ne gibi şartlar içinde e, bu araştırma grup, kurumlarının çalıştığına yönelik bir incelemeye yönelebiliriz. Özellikle bildiğiniz gibi bu son 40-50 yıllık süreçte yani hani neoliberal olarak adlandırılan dönem ve ona geçiş dönemi olarak belki adlandırılabilecek 70'li yıllarda tarım için oldukça aslında değiştirici bir güç oldu. Hem Türkiye'de hem de dünyada böyleydi diyebiliriz. Sanıyorum bu dönemi de tarihsel anlamda incelemek için artık yeterince malzeme birikti. Şimdilik belki bunu önümüze hedef olarak koyabilir ve bunların üzerinde çalışabiliriz diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum Barışcan bize katıldığın için bugün. Ben teşekkür ederim. Ee, yani bu, bu araştırma bazlı sohbet ediyor olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ben de çok şey öğreniyorum. Sana bol şans ve başarılar diliyorum çok bundan sonraki çok sağ çalışmalarında. Olasın. Sevgiler. Görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak